bir yöntemden bir tanesi Cornelius aslında söyleyelim bu karşıdla ilgili şimitin politik olana daha iyi tasarlayabilme ve politik olana düşenme kapasitesinden o yüzden şimitin politik olana dair tasarlılığıyla bir politik felsefeye dolayıma çaba vardı ancak politik felsefe olarak politik felsefe diye değil ile kastürel liste ve bir yetkin anlacılarından bir tanesini karşımıza çıkarıyor. Hep şunu söyledik zaten ilk senelerlerden beri. Biz tırnak içinde işte, siyasetle ya da politiklerle ulaşan kısmına politik felsefe demiyoruz. Bazıları böyle anlandırıyor. Yani Sektörel felsefe yani bir nevi, bir alan felsefenin işte pratik alanı bir parçası olarak politik felsefeyle e, i̇lgiyi yalan politik siyaset perselesini bekleyin, çok tutmadığınızı daha önce söylemiştim. söylemişlerdir. Bu şekliyle bakıp da Cornelius Castoriens'in Perselesi, politik perseli pensel, olarak en iyi analiz eden ya da en iyi şekilde seyrileyen, bir tarafa öncülüğe en derli toplu bir şekilde koyan, filozof olarak e, düşünüyorum, benim e, master yazım Cornelius Castoriens üzerindeydi. Ee, ben söyleyeyim, İstanbul doğumlu bir filozof, yani öyle çok denk gelmez İstanbul doğumlu filozof. Ee, ben kişisel tanıplıklardan, tabii makaleyi okuduğunuz için biliyorsunuz, İstanbul era doğumlu olduğunu biliyorsunuz ama ben kişisel tanıplıklardan, bunu çok ay bir ayakta olacağınızı düşünüyorum, era palastra doğduğunu öğrendim. Ee, İstanbul era palastra doğdu, 1922. Tabii tabii odalisi İstanbul'un bir ediyer ve bir olsa da ailesi olarak geçerli durumda tabii yani efendim, hmm. daha önce olan bir kapsamında değil yani şu an bir değil. Hastunatesinde hmm. <Gülüyor> evet, burada olduğu <Gülüyor> üzere iniyoruz şu sabahla. Derslerde soruyoruz ama de herhalde herkes okumuşsun diye sormuyorum ama sorayım geleneyim de okudunuz mu makaryayı diye? Ee, okumayı kolaylaştırmak açısından üç parçaya ayırdık Dedik ki e, birinci dönemi biraz daha e, işte devrimci güzellere süresiyle de aldığı teorik konularla ilişkilendirilir. Ta ki işte bu yani Türkçe'nin majinerde de Sosyete'nin 1975 tarihli kitabı yazan ve bunu doğrudan nasıl çevirdiğini bizzat uygulayarak söyleyeceğim. Çünkü Türkçe'de çok tuhaf bir çevir yapıldığında, oldukça tuhaf. O niye öyle çevirilemez, onu anlatacağım Türkçe'de. Zaten bakaryalıklar yani iyi biliyor adamın serinde. Hani bayağı almaz da, yanlış çevirdiğini, o birinci cilt olarak çevirdi Türkçe'de. Ee, ve daha sonrasında bu Toplumun Hayalliği Kuruluşu e, kitabımızda Toplumun Hayalliği Kuruluşu kitabından sonra yazdığı e, Labilantin Kavşaklığı, Labilantin Kizlişen Yollar başlıklı e, bir seri felsefe kitabı makamelerden oluşan 2 ay çektiği 6. İsmeti ee, ve burada labirentik avuçakları da her şeyleri zaten felsefeyi bir mağaradan çıkma olarak değerlendiriyor. Sanki mağaradan çıkma metaforunda bu herhalde yenilerde dinleyenler olmuştur. Cemiz hocayı o özellikle de bu kasturel siniri e, kendi yorumuyla ortaya koydu. Yani ne, neydi mesela hocam orada? dedi ki mağaradan çıkma ya da birisini çıkartıp aydınlatmak için ve birisini teorik olarak üstün olduğu perspektifine sahip olması gerekiyor. Yani birisini mağaradan çıkıp aydınlığa kavuşturma imgesinin kendisinde e, oldukça e, bir doğru bilinç, yanlış, yanlış bilinç gibi bir takım kavrayışlar da içişe geliyor. Kastörümüz bu tarz bir mağaradan çıkarma imgesine, yani o kreatörüm için imgeyi, kalset özü olarak görüyor. Kalset bir labilanta girmekti ve o labilantin ikisi şen bir takım farklı farklı uğraşlarla kendimizi ortaya koymak ve berraklaştırmalar bir de bir teorik bir takım çarşıları kurmakla yapıyoruz. Şimdi o zaman Kasiyo Erbis'te hep ikili bir yan olacak. Aslında Kasiyo en çok öncesimiz şey felsefenin yani ee, toplumsal ve politik bir felsef olarak nasıl kavram üretebileceğini, nasıl düşünebileceğini dair de bir takım radikal dönüşümleri içeriyor. Ve bu radikal dönüşümleri kaydan da şüphesiz e, çok o, uzun süredir. Yani şu 1975 tarihine kadar uğraştığı 30 yıllık bir parçası e, tarihi bir çalışması. Yani Marsmün kendi bizzat pratikleri söz konusu iki stratejiden Marsmün kendi hali hariç Marsmün pratiklerini e, radikal anlamda eleştirmesi. Değil. Fakat bu eleştiriler toplu bir anlat çıkaran e, liberal sol ambasstalar Onu da eleştirerek başlamıştır. Şimdi bu kitabı açtığımızda kalın bir kitap genellikle iki kısımdan oluşuyor diyebiliriz iki ana yani birkaç kısım oluyor da iki ana sınan oluşuyorlar Türkçe'de birinci cilt, ikinci cilt olarak çevrildi. Birinci cilt sadece okursanız şunu görürsünüz, İşte Marks'in e, nasıl e, pratik alanla Marks'in e, ne kadar e, eleştirildiğini ve onun bir tür teorik pratiğini perspilyorum dediğini e, yerden yere vurudu görürsünüz şeyler. Bazılar diyor ki yani öyle bir e, o şey var sanki o da bir mağara kültürü diyelim, mağaradan çıkar bir kültür. İşte bazı modern Marksizmler yıldı, o yüzden bakın Kastriot'un sınırları çok güzel eleştiriyor, o yüzden Cilt Bir'de kalındım. Zaten Türkçe'ye çok uzun bir süre Cilt Bir çevirdim. E, Sahip ikinci Cilt çok yenidir çevirdi mesela. Fakat çevirdikken e, yani ben niye sadece birinci kısımda odaklandığı, niye sadece Marksizmi eleştirdiği kısımda kalındığı kısmını aldım? Çünkü Kastriot soylu kişisi ne? yepyeni bir felsefe yapma tarzıyla birleştiriyor. Sadece bir tarafa e, vurup bırak, üstün üstün bir felsefi e, çerçeve de sunuyor bize. Ve orası oldukça değerliydi. Şimdi, e, tam Türkçesi nasıldı, nasıl bir ümit, nasıl evet, çevirmişlerdi? Toplumun kendini kendini nasıl kurar? Evet, tuhaf bir çeviri, toplumun kendini kendini yerlerinde nasıl kurar? Değil bir çeviri yapılır Türkçe. Bir kere, hemen kitap alanlar çevirmen de herhalde. Ee, basit bir şey. Burada isim olarak geliyor. Bu da sıfat olarak geliyor bu isme. Ee, yani burada sadece iki tane isim var. Kaçları dönünce. Bu da buna gelen bir sıfattır. Ve bu sıfatı ne malada kullandığını girişte anlatıyor. Tıpkı diyor ki Moliere'in Türkçe'ye hastalık hastası diye içeriler ama Kralcısı hayali hasta olan meklindeki gibi imajileri kastediyorum diyor. Yani içinde ben o yüzden EYD kökünü tutarak çevirmekten yadayım yani hayal ya da tahammül gibi köklere. Ee, burada bunun hayali olarak kullandığını ön sırada zaten karşılarımız uzun uzun da anlatıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi bu sıfat hayali ama bunu ismin açtığınızda tahammül oluyor. Şimdi bu sıfatın içe sıkıntı da bu kaydedilmiş durumda. Yani, sıfat olan yerlerde o ilk kitabın başlığında isim olarak çevirilmek, imgeli olarak çevirildik. Artık burada sıfat, şeyde Sevdekse başına el atosnot geldiğinde, yani isme dönüştürdüğünde ise, çevirme fazla sıfat olarak çevrilir. Yani burada basitçe hayali diye tercih edebiliriz. Ee, burada ayıp olarak, heyyeli, kökünü muhafaza etmek istedik. Dolayısıyla ve evet bunu da uzun uzun açıkça şimdi bu Ahai Kastümer Spasias'ın en önemli kavramı, limaşiner. Şimdi kavram olarak kullandığımızda zaten bu isim, sıfat değil orada. Yani bir kavramı isim olarak kullanıyoruz herkese. Ancak bu kavram sıfata da dönüşüyor. Yani ne olabilir? Burada real ne değildir? Toplumun gerçek kuşları ya da İmajiler sembolik de olabilir. Toplumun sembolik kuruluşu da olabilir. Bunlar sıfat olarak geliyor bu damazan mektin içerisinde. Ama kastelerinizin en büyük verdiği şey tahayyif gücü diyelim, tahayyif batıcısı. Ki Tant'ın imajinasyonundan diyelim, muhayyidesinden ne yapar e, ki? Bakın ne ile kökü derslerinde muhafaza ederek tercüme etmeyi şey yaptık. Muhayyide ile tahayyif arasında bir fark gidiyor kasteleriniz. Eğitimüseme gelince, bunu tabi eğer bir kurumlar dersi yapsalıktı doğrudan kurum diye bir tercüme ederim. Fakat kasımız burada bunu oluşta yani hem kurum hem kuruluş estetik yapmak değil olarak olan kurulmakta olan olmakta olan aslında bunu kullanmayı tercih ediyor. Özel kurum ya da kuruluş diye ama kuruluş diye tercümesi daha kolun çünkü sürekli. Kuruluş, kuruluş, kapalı bir süreç olarak değil, hep kurulmakta olan ve kurulacak olan olarak bakıyoruz. O yüzden kuruluş diye tercih ettim o tercümeyi ya da kurul kuruluş diye kullanmak istedim. Yani toplumun hayali kuruluşu olarak doğru bir tercüme kullanmak mümkün. O yüzden toplum kendini genelinde nasıl kurar gibi bir soru, zaten şöyle bir soru yok burada. Burada dair iki isimde bir şey var. tabii bu ikinci e, cilt biraz daha dair de toplulabilir mi, ikinci cilt daha çok yıllar sonra çevrinde. E, burada en önemli şeyimiz yani tahayyül, muayide ve hayali, imajiner, ya sembolik, silgesel ve de real gibi gerçek olan bir takım kavramla etrafında için bu felsefi projeyi sürüteceğiz. E, Temel zor yazıyor aslında. Ama e, bu zorluk e, aynı zamanda e, şeylerde azor yani bazı kavramları tanımlarken de açık tanımlamalar yapıyor. Sadece olayın bu bu yolu olduğu için zor. Oluyor. Yani sürekli belirli bir takım metinlerde yanıt ve onlara e, işte karşı argüman üretmek olduğu için zor metin ama belki yani kavramları tanımlarken bence. ...oldukça açık bir fadeler görüyoruz. Ama zorlu bir kısmı da şuradan geliyor. madem ki felsefe mağaradan çıkmaya da kurtulma etkinliği değil... ...labirente girmeye, labirentin de kavşakları, kesişen yolları oldukça karmaşık e, durumda. E, o zaman yani girişe mutlaka toplumun hayal kuruluşu metnine hep referansla yapacağız... ...ve öncesine, ve sonrasına da bakarak tabii. Ancak iki tane temel bağlantı yöntemek olayım, bir tanesi ise e, politika ile felsefi arasındaki o e, ilişkisellik diyelim. İkincisi ise tahayyül ile yani felsefi bir kavram olarak tahayyül ile felsefi kavram diyorum çünkü hep e, sanki felsefi olmayan politik bir kavram gibi de kullanılıyor bazen, e, felsefi bir kavram olarak tahayyül otonomi, projesi arasındaki ilişki, yani Kastralis'in üzerine durduğu unsurların bir tanesi de o. Bugün özellikle de e, Kastralis'in e, yaylım ateşi açtığı felsefe yapma tarzlarında ağırlık verme gibi bir e, tavrı olacak diye. E, ve bu eleştiri sanırım gerekiyor e, felsefe e, etkinliği açısından, e, bunu ev geleneksel tarife benim bir eleştirisi olarak yapabiliriz. Bürokratik tarifelemde eee bir zapt karşılığı geldiği gelenekteki minimummaksimum yani arasındaki o gümrük tarifede eee tarzının da bir eleştirisi olarak aldığımız mümkün. Şimdi e, hiç şüphesiz kasvet yaşanan ilk başlarında ...sürekli bir politik deneyim alanı içerisinde. Ve... E, ...oldukça da çatışmalı bir e, politik e, deneyim süreci var. Çünkü hem... ...işte ziyaret hareketi dışına geliyor ama... ...orada çok uzun sürekli kavrular. Daha sonra da ayrılıp... ...bamasız başka bir ürün görüyorlar Ve ondan bir korkunç söz konusu. Sürekli olarak yani ilk başta bir ziyaret e, Marksist kökenden geliyor ama... O onu da içerisinde kira bir kavramsal anlaşmazlığa yaratıyor ve bu toplumdayarın bulunduğu durudaki istediği kavramsal anlaşmazlık böyle bir politik dediğimin eleştirisi üzerinde geliyor. Daha sonralar da artık politik anlaşmanın kaçtırası azalmıyor ancak tabii bir felsefe hocası olarak özellikle ESE o e ekonometrik felsefi sosyalleriyle bu meşhur okulda müdürlük, rektörlük yapıyor. E tabi bundaki e, buraya geçtikten sonra kensefe e, yayınları daha çok arttırıyor. Ve politikleri öte biraz daha uzaklaşmaya başlıyor ama bu angajmanın azaldığı anlamına gelmiyor. E, hem şu ilk kokuş noktasını mı daha yakalıyor? Bir e, hakim işte özgürlük projesi var diye Platon mağaradan çıkarma çabası gibi e bir takım işi işte, Marksist milyonistlerin içerisinde sürekli işçiler var ve bu işleri halledecek bir tek parti algısı. Yani kasusu ilk geliştirdi noktasını burası oluşturuyor. Yani ve birey e, işte bir takım kitlelerin kendi fiksel eğilimleriyle kendilerinin özgürlük Proteine daha çok önem veren ve buna karşı okültler sürekli ugrultaştır, aran sallatırsan pratiklerinde eleştirel bir tavır ortaya koyuyor diyor Yani bunun gibi kopuş bir özgürleşme pratiği, içsel dinamiklerle mi gerçekleşir yoksa dışarıdan dayatma ile var olur büyük temel bir e, kopuş noktası var Kansu Çünkü şeyi de düşünelim. E, tek parti modeli ya da devletleriyle yapılan tüm tür pratikleri hep dışarıdan bir bilinç dayatması sözcüğünüz. Fakat e, ilgisayar pratikler açısından baktığımızda bu ilgisayar pratikler ile bağ sayılan e, diyelim özgürleşme projesi hiç güzel tutmuyor. Yani kafada bir model var, herkes bu oraya göre de özgürleşme diyen bir çerçeve var. Bir de bunun aksine içsel dinamiklerden ya da bir takım otonof süreçlerden hareketle farklı farklı özgürlük aldığı bir çerçeveler var. Perses'in kokuşu işte bu, bu, bu çerçeveden yapıyor ve bunlar tabi eşlik eden daha temel bir fenomen var. O da e, tüm bu Marxist genetlişinde e, bir nokta sonuçta ne eşleştiriliyor? Bürokratik fenomenin yükselişi yani Weberci anlamda e, bu bürokratik e, yükselişine lansiyo macraşma teziyle birleştirdiğini söyleyemiz mümkün bir kastörüsü. Yani doğu dünyasında da Batı dünyasında da yükselen ve çok güçlü bir şekilde baskıcı hale gelen bir bürokratik fenomen var. Dolayısıyla kastörüde ayaktaki ayrımı yani işte otoriter Ligle, Deokrasi arasında yaptığı ayrıl kabul etki almıştır. İki tarafında bir takım bürokratik fenomenler yükseliş halinde ve bu bürokratik fenomenler arasında işte Batu dünyasındaki olsa olsa parçalı bürokratik fenomenler, Doğu dünyasındaki daha bütünlüklü bir, total, daha total bir bürokratik fenomenler diyebiliriz. Dolayısıyla yani sanki ...işte demokrasi değil, sahte bir demokrasinin kendisine, yine bir birokratik kenarın içerisinde yaşan sahte bir demokrasinin kendisine... ...demokrasi olarak tavır etmeye karşı bir tavır alacak bir tavır. Bu devrinin tabi ki... bir zaten... ...yalnızca bu kişi özellikle yani, şunu bir yardımcı olabilecek bir halife olabilir. Ona bakıp bakmadığını görmek. Yani marşit miyim, devirici miyim, başlarına getiriyoruz Orada bir korkucu, var şey yani. Ama sonra da bir yani coğrafisi. Çünkü herhalde bu sistemin doğuşundan dolayı değişti. Sırf başta orda boşalıp kervan basıp yani yani mesela, meşhur kitaplardan tersi yürüttük bir e, la sosyeten bürokratik bürokratik toplum. Tabii özelinde <gülüyor> Tabii yani de, bürokratik ekonominin en böyle yüksek bir biri olarak doğal olarak Sovyet modeller. Yani. Yani bu Sovyet model diyelim kendi e, kaynağında sadece yani işte bunlar antioksidatif gibi bir imkân almıyor. Genel olarak o BBM modeli e, aşırı süreden sonra tabii yabancılaştırıcı bir etkiye dönüşmesi ve oldukça baskıcı bir etkiye dönüşmesinin analizi var karşılaması. Yani yeni bir biçimden evet yani şeyde artık şeyi ayrılıp kullanmayız diye düşünüyorum astraliz. İşte bütün mücadele, bu Brazil elektrolitler arasında geçmiyor. Mesela onu bilmiyoruz. Başka başka, özellikle bürokratik fenomen kendisi zaten başka bir mücadele alına dönüşüyor bürokratik fenomen. Çünkü şöyle çıkar diyelim, bürokrasi devlete toplum arasında aracı olduğu iddiasında bir uygulama, böyle bir iddia çıkacak. Bakın bir noktadan sonra bürokrasi o aracılık üzerinden değil tam dersi tüm sarki e, şeyin o aracılık fonksiyonu kaybı tamamen bir amaç olarak işlemeye başlıyorendiği içinde ve ayrı bir sınıf olarak da çıkmaya başlıyor. Bu fenomenin kendisi e, dolayısıyla bütün hani bürokratik fenomenin çıktığı her mekanda olacak karşılığı. Şimdi ben şimdi bürokratik mekanizmanın yükselişini işte bürokratik İnsanın sadece öfüyleştirici ve verimlilik, yani öfüyleştirici ve verimlileştirici yönüyle değil de aynı anda bir tahakküm e, kuran bir yönünde de dikkat çekmiştir. E, ama ben aslında kadar Yanlış ama e, bunu aşmanın e, zorluğuna da dikkat çekmiştir. Pastor bu grup, grup, grup karşı e, mücadelede velerden daha mı yoksa daha mı ilgisayar kalıyor yoksa yani, şey, e, e, evet. daha mı ilgisayar kalıyor? Eee, velerden... Karşısal da yani şöyle diyelim, zaten bütün otomik projesi bu e, bürokratik fenomenin kırılmasına ilerik, bu bürokratik fenomenin kendisinin yeniden ilerilmesine karşı bir mücadele olarak çıkıyor. Yani varsa zaten bir mücadele pratiği bu ilişkinliklerinin dönüştürülmesiyle başlar bir şekilde Evet. Bu bir şey, veberlik zaten olumlamıyor mu bu bürokratik bir şey olunur, Tabii çünkü şu anda veberlik oluma var, rasyonel bir yapma olarak. Evet. ve şeydeki yeni kasvet her e, yani restorana bulunması takısıyla bu restürlerimizde bir, bir tarkül e, inşası olarak gerçekleştiğini ve sürekli olarak yeni formlar ürettiğini kaldı. Yani verildiği ön de ötesinde daha e, yeni tarkül işleri ürettiğini. Yani <gülüyor> kasvet <gülüyor> kasvet. Bu şeyin sonucunda bildiğim. Ee, Yıllarca Önceler'in kim yıktı, onları olarak da bürokrasi, yani stabilizmden dolayı, bürokrasi diyorlar ya, o zaman ona da karşı da yani. yani o, o mantıktan işlerse ona da karşı olması yeterli değil mi? işte bürokratik ya bir e, özgürleşme strateji öngörmüyor. Yani Faktersi'nin bunun üstnesini şey Şimdi zaten İlk eleştiri noktasını bu tarz e, işte, sosyal fenomenin kendisine yapmış oluyor şu şekilde. Tam da e, dönüştürmeye şey eğer bir otonomi projesi olacaksa, ya yabancılaşma e, dönüştürülecekse tam da bu fenomenin kendisine zaten dönüştürmemiz gerekiyor. Ama birçok e, sosyalist pratik sanki o devlet aylıklarını ele geçince yabancılaşma ondan kalkacakmış gibi bir pratik. Oysa yabancıla yani yabancılaşma teorisi hep şeyi içerir. Ee, süreçlerin dönüştürmesi, sonuçların yani sakin sonucu dönüştürme suretiyle yabancılaşma fenomeniklerinin yeniden üretimlisinin de geçen mevcut. Aynı şekilde bunu bir politik yabancılaşma modeli olarak düşünürsek değeriniz algıtının ele geçirmesinin artılaması o kadar da diğer bir tür bir proje olarak gelmiyor çünkü aynen ilişki anı e, farklı bir Hakim tavvasıyla ilgili öğretmesi bir devir dair olarak çıkıyor. Ne yani demek kapitalizm e, ya yani bürokrasi ve taksiratız? E, kapitalizmin kendi senaryosu olarak değerlendiriyor. Ya yani bu senaryoji içerisinde bir dil kurma hikayeler karşı. Eğer diyelimce bir taksis tamamlayacaksak. Ya yani bir devir tipi kapitalizmin yetkinliği kendine, kendine yolatarak e, orada bir çıkış arayamazsın diye düşünüyorum. Ve tabi e, bunu da şimdi arkadaşlarımız genç çok hatırlama ama en azından 70'li yılları Fiktaşya'dan daha iyi hatırlayacaktır. Şöyle bir şey var sanki e, eskiden işte ilmiyaller vardı. İlmiyar'ın yerine bir nevi devinci, işte Maksis ilmiyaller almaya şöyle. Öncezer bütün e, şeyin bir e, teorinin görevi şüymüş gibi anlaşılıyor. E, bir gerçeklikte olacak olan ama henüz hani olmamış olan bir e, eylemi teoride bir taslak olarak önceden öngörülüp onun bütünlükü bir program olarak yazılmasına teori diyor. Yani, yani sanki şey, e, teorinin görevi ee, bir nevi ee, şey devrimci valiyi oraya indirmek gibi. Böyle bir şablon olacak el kitabı olacak. Orada yazdığı gibi olacak her şey. Yani bu teorinin teori yapan en temel özellik bir konu. Siz şimdi e, şey, buraları daha iyi hatırlayacaksınız. Şeyleri o eski süreçte gibi. Tevsilciler gibi. Yani aynı aslında aynı model aynen. aynı model ama farklı içeriklerle ama çok benziyor model olarak. Evet. Anladın değil Yani demek... E, Kuruluşu, işleyişi, altıları, eksileri değil mi? yani şey, aynı bir... toplumu içerisinde aynı modeli başka içeriklerle beten bir çarşıya geldi. O yüzden aynı kutsallık ilgilerini aynı şekilde görmemesi mümkün. Yani benzer şekilde, e, benzer bir yapı yapalım söz konusu. Demek Kasperis'in ilk temel eleştirisi bu tarz bir teorya ve praxis ilişkisine e, aldan zehir edilmek, yani böyle bir felsefe olayabilir ki insanları edilmek Çünkü yaratım alanı diyelim, ya da diye Farsis, zaten teori özelliğin olması ve yeni bir yer olması. Bir terk e, teori görevi, bunu bir şekilde üstün e, bakış açısıyla görüntü, bir kuş bakışı, taslak çıkarma olarak kapsamında yani bir program oluşturmakla kalmıştında bu oldukça sığ bir vizyonla da dönüşecek evet, aynı zamanda demek yani Marksın ne kastıysa okuşu diyelim Marksın yani sallanmasını yönelik bir tepki olarak bağıştırır bir kursiye da atıyor biliyor hani musunuz bizdeki şeye benzettiği işte inme altına inme şekilde Batı tablosu için de böyle bir e, kutsiyet atletmenin bir takım özellikler söz konusu. Halbuki yani e, felsefe, ne felsefenin tanımını bu şekilde yapmamız mümkün, ne kavram dediğimiz usul bu şekilde anlaşılabilir ama Marx'ın söz konusu önce bir yeni kutsiyet alanına inşa edilmiş gibi bir söz konusu olan bir durum var. O zaman her şey ile bu liberallerin kasküerist okumasını da eleştirerek bu burbil oraya yaparak kasküeristin kasküerist çıkarlarını biraz daha e, eğilimli istiyoruz. Özellikle bu şeyi burbladın soruluyor için niye ciddi bir şeydir sadece yani işte Marx şey bir de böyle marxistim içinden gelen ama daha sonra lideri olan bir tanmasla e, kasküeristi marxist eleştirisi yapmak için. Evet, böyle bir şey. O yüzden bir yeter o da aynı kültür. Yani ilk kutsal kitap vardı, kutsal değilmiş. O yüzden de onu okuyalım ama yani bir bir felsefeye başlayamıyoruz şeye. Hiç yani bir felsefe, kültür oturmuyor. Yani işte kutsal olanın kutsal olmadığını keşfetmişler gibi ciddi bir oturuyor ee, Böyle de bir aldım var. Yani Siz o kadar haklısınız kendinizi ama böyle biz kesir olarak daha rahatlıyız gibi bir çerçeve. Yani hepsi aslında benzer bir kültür, ürünler gibi geliyor. Oradan devam ediyor musunuz? Çoluklarında... Şehirde, Bunu desen olur mu yani? Bunu desen, hani ki olur ya bir paşistin bir ses konusunda olup, onu hemen yani başka tarih yapılamamış Oradan geliyor. Yani 12 yüklü bile, 10 sene bir paşistin oldu. Yani, var Tabii, genç kuşağır <gülüyor> Şimdi, özgürleşme bahsediyorum, bürokrasi üzerinden buluyor ama bir işini, bu yeterli araçsallaşması, yani arki çektiği araçsallıkları bu şekilde aldım. Ama benim şu noktaya itibariyle bildiğim kadarıyla, Marx şöyle bir fark koyuyor on yedinci Tuvaletelerin yığın farkını buluyor. Yani tuvaletelerin bir yığın e, olmaması, daha doğrusu tuvaleteler olması için e, bir sunuz bilincine sahip ve toplumsal praksis sürecinden gelecek bir sunuz bilincine sahip olmasını koyuyor. Ve bu noktada zaten özgürleşme anladığım kadarıyla toplumsal e, praksis içerisinde gerçekleşen ve e, eş güldüğünde olarak gerçekleşen bir şey. Yani dışarıdan, e, ona aşkın... E, işte mağaranın başındaki filmin vereceği bir ışık şeklinde değildi. Toplumdan Prensiz eylemle, ki bu 11. geçiyor. Bu <gülüyor> part, da sanırım Aksan'a çok bildiğiniz Parti Biraz ona da bir şey değil. Mi? Yani e, ben de, e, de onu yine... 11. teregüze söyleyebilir miyim? Hı -hı. Hı -hı. kadar dünyayı çeşitli biçimlerle yorumladılar. Ama esas olan onu değiştirmekte diyor, yani orada e, praxis yönü ne e, yapıyor, eğlendik yönü ne yapıyor? Şimdi toplumun hayali kuruluşu meklinde bir kere şeyi kastürelik okuma yönü olarak şunu ayırt etmeyi kabul etmiyor. Yani bir Şerami'nin çok güzel bir bahsediği kitabı vardır. E, çok seven de görmediğim kitap ama bir şeyler şöyle bir şey yapıyor, bir yaşam filozofu olarak Marx sözü bırakıyor diye. Yani sadece Marx'ın kendi metinlerine referansına ve uzun uzun alıntılar yaparak bir okunak yapıyor. Birçok açıdan bu metinle ilişkildi ama yani gerçekten mesela Marx okuması yaptığımız aslında bir şey anında metni Marx kitabı oldukça Marx baş donaklar değil. Yani sonrasındaki Gelişmelerden hareketli değil, sadece varsı metinlerinden odaklanmış bir çerçeve. Ama karşınızd böyle bir okumayla ile de Yani şeyde bir ilmiyat okul gibi işte varsı <gülüyor> şunları dedi, bakın işte sizde varsı yanlış aldınız demiş ve dedi bunu pratiklerde bağımsız bir teori görme çerçevesinde yapıyor. Dolayısıyla şeyi o bildim işte ne yapmalı baktım dedim içerisinde Marx'ı düşünüyor ve bunu eleştiriyor. Evet. O yüzden öyle bir e, tekrar şey analizi yapmayı diye faaliyet, sure analizi yapmayı e, şey, kabul edin. Sonrasında Ama o yatak içerisinde olduktan Marx'ı ve de Marx'ı analiz Herhalde buradaki e, zaten ya, felsefe yapma tarzı olarak kopuşunu anladığınız örneğin ilmiş erhan bir tarzı bak sorulması evet, olabilir. Ama kalsifesinin anladığı şey bu değil. Yani ya da onun kalsife, pratiği bu tarz bir e, hermenetik okumayı içermiyor. Bu anlamda işte Çağdaş Fransız felseesteki birçok bilirme zaten karşı bir yöntem olarak çıkıyor kalsifes. Örneğin hermenetik pandansa, A dan karşı. Yine varlığın unutulması teyze tekrar mesaj, ya bildiğiniz tekrar faas diye zoparsa onlara e, aykırı bir dalgası e, oluşturuyor. Spesifik, sonuç. spekülatif yöntem eleştirisi olarak ve bu felsefe eğitimisi. Yani Hegel'e soracak olursanız felsefe zaten sadece spekülatif olarak yapılan bir etkinliktir. Yani kavramla birbiriyle olan temasına yöneliktir. Ee, Kastroya bu tarz bir spekülatif, geleneksel felsefe yöntemine kabul etmiyor yine bir teoriyle persis ilişkisine birbirinin iç geçmiş ilişki olarak ya da birinin Düşük aşağı şeklinde değil. Dolayısıyla tamamlanmamış bir düşünce var. varsa, o yüzden de bilende hala gezilmeyi sürdürüyor. Onda bilant hiç bir zaman tamamlanmış çarklar olarak karşımıza çıkmıyor. Yani bir sistem diyince sistemin tamamlanmış çarklar var ve teoriye bir şekilde tamamlanıyor. Halbuki bilantın açıklığı anlatıyor bize da solu ve başı olma mantıla açıklıyor. Bu anlatı spekletik olmayan bir felsefe diyelim. Hatta felsefenin o e, hep sonradan gelir dediğimiz, yani önce ovaler olur sonra felsefe üzerine düşürüldüğümüz anlası da kastürel e, bir şekilde dışarı atıyor ve e, bunda artık bu ilişkisinden, marxistin bir ilişkisinden geleneksel felsefe yapma tarzı da nasıl nasilini alıyor diyelim. Çünkü e, marxistin tezisinde ilerleyici bir şey kastürelisinin bir yandan değinci bir teori var, diğer yandan oldukça rasyonalist, e, determinist bir şema. Sus, sus. Demek e, bu rasyonalist, determinist şemanın görülmesinde yenilik bir probleme oluşturulmaktadır. Yani politik tarsisim ise bir doktrine imandan daha öncekli. Tarsis <gülüyor> tarsis bulacak mıyım? Ya benim tarsis sadece aklı terimleriyle ya da akla indirgenerek, aklın kavramları ile yani aklın çelişkilerini altı yönde indirgenerek açıklanabilir bir şey değil. O halde teori hem praksistek üstün bir şey değil, yani çünkü böyle bir diyelaşik mümkün olduğunu düşünmüyor diyelik lastiklerimiz, hem de o güvenilen teorilerinden yani davranmış üstün teorilerin yine neviz patolojik halde bize dikkatinizi çekiyor. Bu yüzden zaten kullandığı tabiş yeni tabiş kullanıyor. Yani orada e, kavramı anlatmak için elitikasyon diye bir tabiş kullanıyor. Bunu e, ilk başta risit hale getirmeyi, yani aydınlatma olarak tercüme edecektim ki aydınlatmayla 18. yüzyıldaki o algısını e, inler diye belaklaştırma olarak <gülüyor> tercüme edecektim. Yani teoriye de eğer yani bir şey Düşümünün görevi ya teoride birim varsa bu veri karşıtıdır. Ama gidip gerçekliğin bir modeline projesine sunma gibi bir görevi yoktur. Efendim? Nasıl bir sıkıntı var? Elipsiysel. Elipsi nasıl söyle? Ha, bakın şeyden de e, Şimdi Hemen klasik bir bir şey var mı? E, i̇şte Teoria, Poesis ve Parsis diye Aristoteles'e beraber tutan meşhur daire e, Teoriyanın üstünlüğü Parsis'in ikinci yılında. Zaten felsefe aynı modelleri de bunun üzerine konulmuş. Yani zaten aslında, bu modeli kabul ettim o yüzden politik, politik felsefesi, olarak politik felsefe derken, felsefe, bu basitçe tırnak içinde o siyaset felsefesi gibi, felsefeye sektörel olarak böyle te teoriyi yukarı falan, bazı dersler var. Şey, ilk ilk yazıları ontoloji alanından geliyor. Niye? Çünkü ontoloji üstüne okudukça şey sonra geliyor onlardan. İşte politikte tarih yazıları sonra geliyor. Böyle dergiler ya da ders kitaplarını alıyorsunuz şey. Önce oturuşuyla başlıyor. En arkada kıyıların giriş kapısının olduğu gibi, şey siyasetle ilgili şeyler var. Tam bu şemayı eleştiriyor yani özetler. O yüzden bir perspive giriş kitabı vermiyoruz çünkü zaten öyle kurduktan sonra o şemanın içerisindeki bildiğinizin olgunlaşması, artmasına felsefe olarak e, bakamayız diye düşünüyoruz. O yüzden perspive giriş kitabı vermek durduruyoruz. Kim perspive'nin tek bir kapısı yok. Felsefede felsefe her noktalar yiyor, da felsefede her yerinden giriş varmış. Elinizde en yakın olan, elinizde yine bir nevi mal edebileceğiniz felsefeye girersiniz. O el kitaplarını alıp felsefeye girince, e, zaten felsefenin yolu da kısa süre, onun içerisinde sadece iki peyi bir bilgi dolduruyorsunuz ama yani nasıl fayda işte, düşün, bilim düşünmüyor diyor, e, felsefe de düşünmez hale geliyor o, o metodolojiyle. Ve bu anlamda aldığında o, işte diyelim o ders kitabı ya da dergileri, orada ontoloji birinci sırada, şey son sıradaysa, benim o ontolojiyle fark artıyor şey. yani, de ontolojiyle, naturalist o kadar uzak etkinlikler olarak düşünüyor Politik karşısında benim, zaten ontolojiyle, polisle, onkla onkosu, polisle birlikte düşebilme kapasitesinden geliyor. olsa anlatamıyorsunuz yani gerçekten eee alanda dolaşaklı tavsiyeler koyuldu herhalde şey. Niye eee bu var şey e, toplum ve siyasetin parçası zorunda gidip yani dolaşaklı diye. şimdi şey bu e, o, o sektöre yani sertleşen <gülüyor> o sektörer, yani parçatık parçası olsun bir ...tabul etmemiz mümkün değil. Bu anlamda yaklaşık bizim... ...virtiyatronik, politik, karasitronik... ...organlarımızdan alınan kısıtlar... ...çok kilit bir isim olarak... Çünkü ...bütün... ...işte bu... Kar, e, ...labiliyantin karşılaştığını... ...yekliğinden göreceksiniz... ...bütün çeşitli e, alanlarda... ...farklı farklı refleksiyonlar... ...oluştururken burada... ...bütün alanlara bu politik felsefe teriminin kaditer şeklinde ya, felsefenin de kendi politikası ya da politikliği olarak bir okuma gerçekleştiriyor. Benim praksis, yani praksisi düşünememesine eleştiriyor kastürelik felsefenin, geleneksel felsefenin, maksimum ya da çeşitli felsefe okulları. Hem yani de politik praksisi ya da genel anlamda praksisi düşünebilecek bir kavramsallaştırma, hatta kavram diye deneyeceğiz. İşte evsidasyon dediğiniz o, berraklaştırma, berrak hale getirme e, teminimden de var. Demek yani e, praksis'e şöyle tanımlıyor, e, araç ve amaç biriklerinde dayanan bir Yani bu şu demek, eğer biz insanların özgüleşmesine yönelik bir Avede bulunacaksak bir de otomasyon edelim. Bu otomasyon taksisi araçlarını da otomasyon kullanmak zorunda. Yani örneğin şu yüksel bir amaç uğrunda ya da çok yüksek bir amaç uğrunda bugünün taksisi araç sallaştırdı erken olmaz. Yani yarın çok güzel bir getirip o yüzden bugün köleleşmeye de devam edeni gibi bir taksis e, modellendirdiğini. ...kabın etmesi mümkün değil. Siz nasıl topluma ulaşınca bir köylü araştırma yapmaz mı Ya da şöyle diyelim, biz demokrasız demokratız demek demokrasiye artık pratik ediyoruz demek bu demokrasi. Hı -hı. Ama e, bir süreçin askerlik demokrasi dediğinizde o zaman demek demokrasi değiliz diye bakıyoruz aslında. Hı -hı. Demokrasi amacını da aracını da demokrasi olarak kullanan bir programı. Yani araçlarda demotasyonsa nasıl amacında demotasyon hissetmek olmaz? Yani bazı kişilerin bazı şunları baktığına Yani bir değişik adet oluyor, atıyorlar. bir ifadesi var. Osman. Evet. Evet. Evet. Evet. Artık evet. aya da öyle yani şeyin olmasının doğruluğu mu olmasın şey diyor. Demostrasyon yapıyor. da bir şey. Dolayısıyla yaşayan bir şey olmak zorunda kiye, şey Evet, bu tabii verir. devam edeceğiz. Yani, yani onu da güzel herkesin yani, olarak söyleyebilir. Yenik ise şey. devamında e, yüksek olan arkadaşlar daha cevap duyduğumuz bir serfik alacak ama kendisinizin <gülüyor> e, izli <de> olduğundan ilgili <gülüyor> e, yani, olur. Yani şey ki Abdellin Mustafa Hoca geliyor Paris'ten <gülüyor> ve ondan sonra da e, 15'in 15'in 15 son kişiler yapacağı yani, serfik alacaklar давай. Не. Вот состав, дерево состава. Так. çevirdiğimiz adı size biraz daha uzaklanalım. Burda gerçek olan hayali olan ve sizin olan olmak üzere 3 tane boyut yakalıyor. Bu 3 yakaladığı boyut aslında bir de bir olan Amerikan teorisindeki işlevselci terörüyle karşılıyor. Şöyle baktı. İşte bir kurum bir işlevi yerine getirilir, bir fonksiyonu icra eder. Dolayısıyla kurumun mantaritesi onun işleviyle e, sonlandırabilir, onun işleviyle bir diye bir düşünce söz konusu. E, kurum değilse her şeyde o şeyi anlamıyoruz. Sadece e, bürokrasinin oluşturduğu kurumları anlamıyoruz. Özel kurum ve kuruluşluğu. Yani bir topluluğun kurduğu tüm unsurlar, tüm kurum ve kuruluşlar hepsi yeni farklı şey. Ve bu anlamda enstitüsyon fikri, o kurum fikri diyelim, her zaman içerisinde enstitüye ve enstitüyal kurucu, yani kurucu olan ve kurulmuş olan dengesinde. Şu bir nevi statik ve e, aktif arasındaki ilişki gibi. Kurulmakta olanla e, kurulmuş olan arasındaki bir diyalektik olarak düşünmemiz mümkün. Dolayısıyla bu işlem üzerinden baktığımızda bu kurumların göre da kuruluşların kurulmakta olabilen sürekli olan görüşümleri anlaşılmaktan uzak hale gelmiş oluyor. Yani Nasıl oluyor da zaman değişim oluyor, nasıl oluyor da bir kuruluş diyelim hem aynı kalıyor, hem yeni bir şeye ilgilebiliyor. Bunu anlamak <gülüyor> en temelde. Mesela. mesela sembolik olan üzerinden gittiğimizde ya o süngörü filmi, filmi bir anca da bir araya getirmek, e, birlikte kurulatmak, eylemlerini düşerliyor. Dolayısıyla sembolik e, dediğimizde aynı zamanda yani o bir kurumu bir araya getiren, var eden, bizim onu anlamınıza sağlayan, işleminin dışında anlamınıza sağlayan kurucu bir oyu olarak görmek mümkün. Çünkü e, sembolik işlemi sadece onun e, sembolik boyutu diye bir işlemi değil, sembolik boyutu onu sadece e, koşulunu oluşturmaz. Aynı o sembolik boyutuyla birlikte ve onun aracılığıyla onun içinde o kurullar dönüşümle olarak yani. Olarak bir verdiğimiz simgesel değerlerle birlikte o eylem alanı, praksis, bir praksis şey Yani Bizim ona atlettiğimiz anlamlarda toplumsal hayali anlamlandırılanın hepsi de o kurumların kurum olmadaki mantel tesliminden biriktir. E, e, Böylelikle yani sembolik boyutu, simgesel boyutu bir kurumda nötr bir elema olarak, nötr bir olarak düşünmemiz oldukça zor. Çünkü e, bir toplum Gelir bir toplumda kurum, e, kuruluşun gelirse bir kere kurulduktan sonra e, kapanmıyor. Her sebebi o kurulma işlemi yeniden ve yeniden icra edilmekte. Dolayısıyla bizim buradaki yani, altyapıları, yapı zıtlığı gibi bir takım işte ekonomik bir model var bunun yansıması olarak bir kurum kuruluyor diye bakamayız çünkü zaten e, bunun bir sürü örneği var, ilk başta Sovyetler gibi ekonomilerdeki örnekleri de var, e, Kurumların e, kuruluşların kurulma momentleri içerisinde onlara, onların sembolik anlamları da oldukça belirtilmiş oluyor. Nasıl oluyor o zaman? Aynı ekonomilerden hep farklı farklı kurumsal yapılar çıkıyor. Ve demek toplumsal üretim dediğimiz şey, yani ekonomiden de biraz malzulak diyelim, toplumsallık kendisi de bir üretme ve yaratma süreci olarak var. Karsınız. Politik karsısında bu belki işimizden en çok ayrıldığın nokta tam da bu toplumsal yaratım meselesiyle ile arasındaki ilişki kurması. Karsınız bir, polisi, bir, bir polisin, bir polisin politikine toplumsal yaratım süreçlerinde hareketle bize almanı yapabiliyor. Tam biraz açılıp şey uzatıyorum. Şöyle diyelim, şimdi farklı bir ki önümüzdeki hafta daha çok böyle, yani tek taraflı olarak <gülüyor> öyle bir göz özcemi kendi çerçevesini kuruyorsun. Şimdi tarihi deyince evet. tam tarihi tanımı verelim, klasik sistem bir şeyde bir ilişkili davranımda ya da bir temsilde onda olmayanı ortaya koyabilme, bazı deliline yoktan bahar evet. deliline gücüdür tarihi. Yani. Eks nihilo, sıfırdan bari edilme olarak anlaşılıyor. Evet, tahliyü. Göreyim ki... Hocam, bu zilisel yetenekler yani farkı ne? Yani zilisel yetenekler farkı, mı? Çok basit. E, şöyle, e, Kant'ın imajinasyonu ya da muayyelesiyle Kastriyar disim tahliyüde arasında belli bir fark çizmemesi mümkün. Şimdi eğer zaten Kant'çı... E, Tahmin yetseydi diyelim, e, direkt on kullanarak, sonra kalçayı da i̇şte feraslam. E, evet. Oradaki işte kalçanın üçüncü kritikindeki muhaleyi size tutulurdu e, ya da işte İngiliz orada neyi diye her biri de var. Biz genellikle e, İngiliz kelimesi, imajinasyonun çevirisi olarak kullanırız. Başlıkta böyle bir soru var. Ya e, o zaman imajinasyonu, imajineri nasıl ayıralacağız? Yani, Türkçe aslında bir de böyle bir bir soru var onda oldu o zaman evet şeyi nasıl saydireceğiz imajinerle imajinasyon arasındaki farkı Türkçe nasıl karşılayacağız yani, Tam tabi kritik bir soru sorulur yani e, şeyler taslak işte muayyeseçisiz yaratımın olmazsa olmaz koşulu ama daha yüksek sıfırdan bahsediyorlar siz bu çok garip Toplumun o yeterli türkün oluş modelleri içerisinde dolayısıyla ortaya çıkabilen kapasiteleri var yani dolayısıyla derken ya, tabii ki hiç araçsız gereksiz koşulsuz değil ama bunlar hepsinin aşağı bir kapasite olarak karşımıza çıkıyor. Antisyndromlu olan demokrasi için müsait değil miyiz? Bir şey söylüyorum ben. yani ama şey dikkat edin, istiyorum. <gülüyor> burada iki tane kavram sunuyorum. Bir tanesi limanlarda çıkan ya da ...limajiner olarak tarih ya kökten bir tarih olarak oluyor? Bunu e, tarih, bir, politik bir kavram olarak bir derken felsefi bir kavram e, olarak ne Yani bunu şüphesiz şey yapmamız mümkün bir şekliyle, e, politik muayenedeki karşılıkları da araması mümkün ama... ...perçilere dispe yaklaşan birinci arayış, yani tamamen meslebi bir kavram olarak yani şöyle diyelim tarih dediğimiz yani yaratım alanının en yükse bir eksikliği dolu yaratım olarak olarak yani yoktan var edebilmek kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor yani var olan köylerle tabii o mevcut araçlarla bir şekilde e, araçlı ve kurşunlu olarak bir yaratım gerçekleşiyor ve tarihsel toplumsal bağlıktaki bu yaratım kuvvetini diyelim e, katkıverdik Tanrı'nın sahil'in işlemesi olarak yani tarihsel toplumsal valeteki o yaratımı o toplumsal hikâlteteki sahil'in işlemesi olarak yani. Dolayısıyla ee, şöyle diyelim, belki muayyeden farklar Yani ta, söyleyeyim, tarih insanlar kendilerini potansiyeli gözünde uldurur yani bunun için toplum kökten değişime uğratmak önünde bir eylemde bulunmayı tetikleyen faktör adı değil yani ama bu yüzden tamçılıyım. Şey ee, yani politik bir kavram değil. Tam dersin felsefeyi bir e, kavram oluyordu. Sıraklı çıkıyor. Dolayısıyla Cartoon e, muayene ile tarihli arasında böyle bir e, fark çizmiş. Şimdi o zaman şu kurduğumuz kavramlar yani yaratıldık, toplumsal anlamda yaratımın önünü açma ve o bir dakika ilişki ağlarını ...dönüştürme gibi bir takım unsurlardan bahsedin O zaman bu dönüşümü hedefleyen, kaksise gözeten bir derdeklaştırma peşinine. Bunu da yaptığımızda o zaman madem bürokratik geçilmeye ele geçirmeye şey demiyoruz. İşte gerçek anlamda bir devrim olarak bakmıyor bir takım ilişki tavırlarını dönüşümle kendisine gelen bir takım ilişki tavırlarındaki yabancılaşmaları aşma yöndeki bir eylemi kendisine gözeten bir praksisten bahsediyoruz. O zaman otonomi nasıl gerçekleşir diye bir soru soralım size. Yani kazanımız otonominin gerçekleşmesi yönündeki bir praksisi gerçek praksisi olarak yani, işte otonomi özer diye çevirmedik şey ya yani, öyle tercüme etmedik. Çok basit bir seyir var aslında. Ee, özer kelimesi kökün ve erk yani tıdar, yani tıdari bir anlam taşıyor. Fakat otonomi oto, ve otonom, içinde her şeyden önce yasak kelimesini taşıyor. Yani otonomi işte ben serbestim yani mağamsızlık, istedimini yaparım demek değil. Otonomi kelime anlamı olarak bir topluluğu kendi yasasını mağaz edip, kendi yasasını yapıp kendisini o yasayla sınırlaması demek. Ve bu yasayı yaparken de o yasalı meşruiyeti de sınırsız bir sorulama kapasitesine gönder. <gülüyor> yani hem yasamızı biz yapacağız diyelim burası bir şey. Işte Burada bir yasayı biz yapacağız. Öncelikle yani otomobil icra olması için özellikten farklı olarak önce bir yasanın yapılıyor olması gerekiyor. O yasanın da eşliğiti hepimiz tarafından e, olaylanması ve sorulanması gerekiyor evet. bu, bu sorulama bir seferde, bütün seferler için değil her seferde, her sefer için geliyor. Ve kendimize yasayı yaptığımız anlet var. Bu yasayı da sınırıyoruz. Yani demek Otonomi deyince, yasasızlık, sınırsızlık gibi bir takip göndermeleri yok. Tam tersine böyle bir algı var çünkü araştırdından bir anı, işte sınırsız, rahat gibi bir anlamı var yok. Yani otonomi diye gerçekleşecek için dolusu olan bir şey, dolusu olan bir şey otonomi deyemiyoruz. O yüzden özel e, kelimesi, işte otonominin anlamını karşıma Hatta şeyde Azeri Türkçesinde muhtaniyet deniyor sanırım. O, o biraz daha iyi çünkü içinde ihtiyar yanısı var ya, polisizlerden bakıyor. Hı. Yani o biraz daha iyi ancak yani illa başka bir tercüme bulmayacak sanki. Yani Şöyle bundan araştıran hem de liberal özgürlük anlayışına da bir beraber ilişkiniz. Tabi yani hemen çok açığa alıntıladığı bir söz vardır Kastroya'masın, özgürlük zormuş. Yani özgürlük böyle... E, hemen çat diye gerçekleşecek bir şeydir. Çünkü Özgün'ün gerçekleşmesi için bir praksise ihtiyaç var. Ve bu praksis de kendisine uğruna otonomi etrafında örgütlendiği bir, bir praksis. Ve otonomi ile sadece amaç olarak gözetilinde karşımıza çıkan bir şey değil. Araçlarında da otonomi bir bir şey olur. Daha zor bir pratik. Yani şeye benziyor işte. Biz çok düşünmeyiz, birisi bizim için karar alsın, yeter dediğimiz şeyle yeter olabiliyoruz, başkasının yasasını. Biraz direkt yorum belki Yani bizim yorumla koruyup olmaması ve nasıl Yani insanlar bunu istiyor diyor. Hani bir tane uçuyorlardı çünkü onların başlarında bir devlet veya bir yasa ee, Olabilir tamam. ama gidip, e, şey bir elektron oku çok uzun süre oldu ama sanki orada bir psikolojik öğe hakim gibi geldi ama evet. şimdi yani belki daha yakın okuyanlar elektronlar psikolojik öğe daha muhakkak elektronlar hesaba kalkmıştım şey yasalası yani orada kastet olarak o bir motive lazım Kaskı herkese e, odaktan <gülüyor> bu de değil, o biraz daha siyasi keçiklerle, tabii <gülüyor> o da hava siyasi, evet o da herkese ama onu hatırlattı yani. Cümle onlara göre çağrıştı. Çarşı nasıl anlatıyor? Yani çağrışımızı e, şöyle alıyorum, Marx'a da e, biliyor musunuz? E, Freud'u yaklaştı. Falan, hani farklı birisi. isim. Freud'un e, e, bakış açısı da ilgi çekicidir benim için de ama kasrıya bağlandığında ben çok şey bağlanmadım sonuçta. Yani burada çünkü o zaman şöyle bağlayalım aslında. Ya kaçarken aslında gözler kullanıyorlar, var. Biri, bir noktaya giderler bağlarımızda. Ya evet tabii ki de orası da ya yani, ama bir yerde çarptılar gözler çok fazla iğâdiydi dayanıcı. Ona doğru bir yerde ortaya koydular çarşemi ve suç işlediğinde? Şöyle denir, zaten şimdi otonomiyi karşılık iki bağlamda tartışıyor. Bir, birey bağlamında, bir de e, toplumsal bağlamda değil. Şimdi bu düşünmesiz bireysel otonomiyle gerçekleştirilmesinden yana bir tavır oluyor. yani Ama bunu bir yenecilik bir, gibi düşünüyorum. Fakat, bu e, yüzden psikolojistle uğraşıyor ama tabii e, psikolojist için de biliyorum ki Fromm from o kadar e, mutever bir psikolojist ismi değil. E, yani bir lakallar var ki, e, yazar klasiklerinin atmosferinde daha lakallar gibi bir e, şey var. Siz de daha gelmeyin lakana geleceğiz inşallah biz de sormasın. Oraya kadar geleceğiz. E, daha lakallar bir örnek var bu kere. Nasionalitesi'ne uğraştığı pek bir <gülüyor> ortamda. Şimdi bir daha o birey, bireyin otonomisi değil, temel bir sorun var. O da şu, birey kendisini ne kadar gerçekleştirirse gerçekleştirilsin, e, bireyin aşamayacağı bir yabancılaşma var. Bu da yani toplumsal yabancılaşmanın e, bireyi taraftan tek başına aşılamayacağını düşünüyorum. Yani, bilir misin? Yani hiç şüphesiz de işte zaten kastiyonist de bireyin kavramının kendisine bir karşı genişme şeyler, toplumsallaşmış kişiler kastiyonist. Niye bunu söylüyor? Çünkü e, bireyin kendisi zaten topluluğun bir da. yani şöyle diyebiliriz buradaki kastiyonciye bir yerine yani toplumu yapan, bireyi yapan topluluğu, yani biraz şey burada var. Yani ya da yapabilen Kur'an toplumu, Kur'an bireyi, Kur'an toplumu diye bir, bir başka şekilde söylemesi mümkün. Ya zaten bireyle toplumsal bir durum ama aynı şekilde toplumsallık içerisinde sürekli bir dönüşüm var. Yani bireyi toplum zıtkıda karşısında biz çok liberal bir zıtkıda Kuran'ta yani. o yüzden hep şunu söylüyor bir toplumsallaşmış pisiçe şey değince o bireyle de zaten toplumsallaşmış veya o psikolojilerin içerisinde toplumsallığa ilgilenemeyen bir moment var. Psikalizize ilgisi burada kaynaklanıyor. Ee, Şimdi ne kadar işte o bireyi e, psikanalize tabi tutarsa ne kadar kendisini gerçekleştirse gerçekleştirsin. O e, kendisi gerçekleştirme aşağı bakı bir toplumsal yabancılaştırma fenomeni bunu direğe tekleşen aşağı bakarız o bir sınır noktasıdır. Yani nasıl ki e, bilek içerisinde psikolojisi ve toplumsallaşması psikolojisi topluma yani radikal anlamda indirgenilebilecek bir, şey bir an Ama aynı şekilde toplumun sağlıklıktan tamamen de toplayan yani tek başa da yavaşlaşmayı da bir yani, psikolojisi de ne indirgeleyecek onlar hızlı, kolay o Hızlı, kolay indirgeleyecekler yani çok fazla değiştirip kurusu olabiliyor. Yani indirgemic olmadan bu meselenin zorluğuyla görüntüken yani işte o toplumsallaşmış kişinin kendi sorunları ve bağlamlılığını göre özel psikolojize başvurma hem de e, gerçek anlamda toplumsal autonomine ve tarihsel toplumsal varlığı değilim. De, e, kendisine bir inceleme konusunda var. E, bu anlamda zaten toplumsallık ya da tarihsel toplumsal varlık ücretliğiniz falan kastörelisten tek ekseni benim onun toplumundan oluşturduğu bir sınaşan e, bir kollektiviteyi içeride bu <gülüyor> Fransız düşüncesinde hiç kaybolmayan ama işte bakıp Pierre Bourdieu'ya o normatik düşünce Fransız e, aklında hiç kaybolmıyor da burada <gülüyor> şeyleri işlemek lazım böyle bir ile i̇şte, ilgili bir türü diyelim, e, fukoşlar var, burgörler var ya e, da bunlar bu şeyin, bu yani, kayma okular, bu kayma okyanlar fuğu olmuyor Türkiye'de böyle bir şey var. Ama bunlar taas düşmesi için de çok kuvvetli bir hat ya da hatta desem, normatikte düşünmek istiyorum normatif bir bağlantı mutlaka yerine sürekli içerisinde okumak lazım. Zaten burayı Türkiye vatı çok da metinlerle içeri çıkarmış ama E bunu, yani bunu böyle ayrı bir set gibi incelenmek gerekiyor. Dolayısıyla madem ki indirgenemeyen bir pisteşeden bir bahsettiğim bir kutsallıktan indirgenemeyen bir tarihsel toplumsallıktan da bahsediyoruz. Başka bir pano olarak indirgenemeyecek bir tarihsel toplumsallıktan da bahsediyoruz. Yani, birey nasıl tek başına toplumsal hayvançlaşmayı aşamıyor, tarihsel toplumsal olmanın da kendi içerisinde başka bir şeyle indirmeyecek ve tek başına e, aşamayacak bir e, söylem alanı. E, bu çerçeve, işte öteki, başkası söyleminin bir zayıf noktası ortaya çıkıyor. Şimdi, karsiyonel sıvımları veriyor, karsiyonelisinin e, göz önüne getiriyorsunuz herhalde. 70'li 80'li dinler Fransa'daki o felsefe altında olan temaları da hatırladığınızda hep bir başkalık söyleme etrafından bir kimlik kuruşu etrafında yapılan muhabbetler ve e, demek ki kafiriz, bu tarihsel toplumsal olmak indirilemez derken bu başkalık söylemenin de sığ olduğu ve teması demek ki bir alanı da yapılmış. Varken ki hedef o zaman var olan şey tarihsel toplumsal anlamda her zaman karşımıza çıkan o tür heteronominin çeşitli bağlamlarıdır. Yani demek heteronomiyi nasıl aşarız diye soru var. Yani başkasının yasası. Ama başkasının yasası deyince hem bunu sişe anlamında bir analiz konusu yapmak için hem de tarihsel toplumsal bağlamlarıyla Şimdi benimsi burada Marksan daha farklı bir yabancılaşma kavramı olan bir kavramsın. Yani suda densiyon, kuruluş oluş bağlamında heteronomi e, e, kurumların ile kendi içler çıktıkları tarihsel toplumsal bağ karşısında bağımsızlaşması, onlardan farklı bir gerçeklik kazanması. Yani ilkelerin yer değiştirmesi, yani araç olan birtakım kurumsal bir yapıları kendisini ağaç olarak gözetmesin. Yeterin yani ömrünün birinci kaynağı burada ve bu da en büyüğü sanırım şöyle dengelik ki, bürokrasi, ya yani devlet yöneği ile toplumsal bir ilişkisi. Yani devletin kendisi kendi amaçları olarak görüntüsüyle zaten şeyle esas e, iddiasına uzaklaşmış olarak çıkıyor. Yani bir araç aracı olarak gelirken kan tersi bir kereven içerisinde sorun karşımıza çıkıyor. E, peki bu e, hani konuların e, işlemcikleri dairsel konusu havalanmak olması idarese ederken yani daha e, olumlarken bunun çıktılarının nasıl olumlu on, sonuçlarda kabul edebileceğini yapabilir miyim? E, yani soru sorayım. Tamam alalım aslında. Söyleyeyim. Bahsettiği e, ve uygun yönde değişimin gerçekleşmesi halinde sonuçların olumlu olacağını nasıl söyletiyor? E, Sonuçlar e, bahsettiğimiz dönüşüm dönüşü. ve otonomi dönüşüm. Otonomi varsa bu praksistere ortaya çıkıyor. Yani, eğer bozulmadan baskıyorsan otonomi pratiklerini ve bu da her sürede e, heteronorm bir süreç olarak karşımıza çıkacaktır. Siyaset bağlamında, diğer uluslararası ilişkiler bağlamında hani bu praksis içinde bir ülkede gerçekleşecek olan şey diğer ülkede gerçekleşmedikten sonra e, biz bunun e, doğru bir karar olduğundan nasıl emin olacağız? Yani. Bu yani, da e, karar alma mencemi mesela Evet, mıyız? şimdi karar alma meselesi de zaten şimlikle karşılaştırılmaya önümüzdeki Sağ şeyler... Diyorsun. Çünkü bir şey kıyaslığa da yapacağız aynı yani, şekilde diyelim. Ama ikkardan almayla ilgili bir sorun var evet, gerçekten diyelim ama yani uluslararası seçkilerdeki her zaman değil, unutmayın, devletler arasında değil. Yani, evet, Sen bu, evet, yani burada bir soru yakalanmasın mı? Ama iş politiklerinin yansıma soruları diş evet. politikleri ikna var ya, ama diş politikleri ikna her zaman devlet ayrıntılar yani buradaki aydırlıklar sadece kendilerinin kendisi devamlı bir üzerinden işini unutma. Yani o süreç o üzerinden işlemiyorlar. Zaten e, kurulmuş bir iktidar alanı üzerinde her zaman pratikleri sürdüyorlar. Peki burada çok şey yani devlet diye çıkıyor mu bu? Ardeler evet. yok. Yani, devletin içerisinde bir tür bir ozulun yoksa devletin daha da şimdi yeni bir Şimdi, e, her şeyde şu yani, maksıl şeyi var diyorsun. Tüm dolayımları kaldıracağız diye bir şey Okuması var. Yani işte Hegel'in okul felsefesini eleştirisinde görüyormuş. Ama genelinde Hegel'in e, e, gerçek biyografisi eleştirildi ama aynı zamanda aradaki tüm dolayımları ve kurumsal aracıları kaldırmak ve bir deri toplumu şeffaflık etmek için bir projeden bahsedata Hatta e, devlet, ADT ve bir üniversite lazım. Şimdi kastım, bir kere kapsam dersi e, bu böyle bir şeffaflık arayışı içerisinde değil. Bu bir bizhane çok önemli. Yani e, hukuk alanında eee ikincilleştirmiyor diyeyim ya da kurumsal momentleri kadrı bir az ve dersi kurumsal momentleri bu basitliyse otorun pratiği içerisinde bir Yerinin noktası olarak kurulan ve kuruluş arasındaki dengeyi gözeterek hep süredir, sorduğu, bir bir yani, bu süreçler arttı ve meşhur ülkesini sorgulamadığımız bir molayet tepkiler görülüyoruz. Dolayısıyla alttan işleyen mekanizmaları nasıl sürekli canlı çözülüyoruz? Hocam şöyle söyleyeyim, devlet formüllerle ciddi ama kurumların yani o olayı o dolayı, o aracı kurman ortadan kalkmasını e, aynı çatışmanın ortadan kalkmasını tarif etmek gibi gerçekçi şu şey anlamı söylüyor. Ama bir model de uçturmadan. Bu sürmeden, gelecekte e, praxis içerisinde kendi aşırı şıcak gözü gibi bir şeyle yani. yani zaten burada temel şey hiçbir zaman program oluşturamıyoruz. Yani program oluşturmak gibi değil. O oluştursak da zaten anlamsız olur. İkincisi bunları açıkça söylediği gibi Zaten nasıl olacağını dair yenilme en fazla e, düşünüyoruz her. Bir de yani onun şu an yetkin olan gelecek olan bu süreci e, de öndeği devletimizin gen düşüşü gibi e, farklı farklı motivleri bunları tam da gerçekleşmeden çözümüz zor çünkü bir devlet sürekli bir sürekli düşüş mü var? Ne ne bağlı sürekli zaten tarihsel toplumsal mutsuz nasıl? dinamik e, bu dinamik süreçlerinin hepsi hem simgesel hem de hayali sürekli olarak nereden varlığı var kritiklere yansıyor. Evet. Ve tabii kritik yerine geldik. Burada e, Kastralis'in kurumsal e, ve kuruluş dur alt üzerinden e, o alt etkisi yerine Tarsit geleneğine bir eleştirisi oldu. Bu çöremiz müdürler zaten. Şey Belki bu hukuki yavaşlaşmaya savunuyor, maalesef değil ama hukuki dolayıları da yok. Eğer <gülüyor> bir demokrasi gidecekse bir şey, bir bir, bir bir şey bir, her zaman yapılabilecek sahte ...demokrasiden bahsedilir, riskasyonel, isimolojik bir metronomi projesi gibi olabilir. Diğeri gerçek anlamda otomobilin pratik edildiği ama bu otomobilin nasıl pratik edildiğini önceden... ...satlayamayacağınız, belirleyemeyeceğiniz yevkinin bir şekilde karşımıza çıkan ve o yevkinin de... ...nasıl olduğunu yani bir çizim ya da bir teorik taslak konuştuğumuz bir otomobil pratiğinden... Ee, bu alanda demek ki şey yapamıyoruz şekliyle karşımıza çıkan tabloda şöyle otomatik olur diyeceğimizde içerik yok yani bence enevisi bu şöyle olursa otonomiye pratik olur diyeceğimiz bir içerik saftayamayız. Ama fotoğrafik olmaları, yani yeni içeriklerini de görmeksiz gerekiyor. Ama önceden bir içerik e, aktarımı söz konusu değil. Dolayısıyla bu tarz, işte teoriye bilgilerini izleyen, e, farklı bir yerine, teori teoriye düşemem, çıkarıp, gören falan da eksist olan şey yok. E biz nasıl orada işte 200 da soldaki otoriter politiğe bağlı olarak içinden sap bu böyle bir göre parti ya da doğudan oluşması doğuda, doğuda doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, da siyasi tartışmalardan geliyor. E bir liberal eee politik düşünce tartışması olarak da düşünüyor. Nasıl? sanki bu kurallara planları Hocapet bildirmiş. O içine göre bu işte solun sağın şeyine bir taraftan e, etki etmish dönüşler açısından yapmaları sizi oldukça sığdırıyor. Maalesef motorun bir yaratım alanı da maalesef hayır esneyin olarak çıkarmış. İndirip inceince bunu nasıl oluyor yazabiliriz. Tam yanlış. İşte sandıkları basılan sandıklar ama bunlar olduğunu soracak kest olma. Kaprisler işte değişti. Genelde şu. O teoriye verilen, devletsel kasebedeki teoriye verilen aşırı önemin bir kalıntısı <gülüyor> bir sorun. Yani bu söylediğim gibi yani nasıl? 30'larmış olduklar. E tekrar tabii yani şeydeki o hep eleştiri, siyaset, bilimi kitaplarındaki pratiğe dönüş alıyoruz. Yani bir kitap olacak, orada yazacak işte birincisi şudur, birincisi şudur, birincisi şudur, birkolojisi tabii ki şudur diye her şeyi tamamlayacak ve o tanrısal içeriklerle e, içeriklerle tekrar tekrar onun üzerine bir takım e, teori, sakin başlar ile araç olacak. Ona teori diyeceğiz. Evet. Bu şablon adı zayıf işte. söyleyeceği yerden ben aslında ben herkesi bulacak ama farklı bir yerden. Bu hani e, genelsel e, fizik, anlayışının fazla detaylı e, öncülük yaklaşımdan şey mi? ya da şöyle ki e, bir tarihsel metodolojiye sahip şöyle ki işte şu öncüler gerçekleşirse sonuç olarak diğeriye dair bu şekilde bir tasarım gerçekleşecek bir e, öncesinde bir tasarım sunan bir tasarım bu tercih ediyor burada bir konu oluştu resim ve bu fizik bir konulucu yaklaşımlarına aiz olmamasınız aynen. Tamam, evet, o, de, kesinlikle. Şey. Yani böyle evet, bir, bir şey. felsefe geleneğine karşılandır. diğer işte evet. klasik spekülatif felsefe geleneğinde spekülatif yapısına karşılandır. Burada hala felsefe oluyor. Eskisi evet. yani Demek ki felsefe şudur diyeceğimiz tek bir şey yok aslında. Yani nasıl ediyorsanız öyle olmuyor derslerimizde gelen şey yok. Şöyle sakin bir sakin bir gizli bir tersefe kitabı var da orada her şey yazıyor o tanıma olduğu yapınca felsefe oluyor. O tanıma öyle bir şey yok ki birbirisi ya da öyle bir, bir şey bizim politik felsefe konusunda yaptığımız itirazı olduğu gibi. Ama evet, o tarihsel toplumsal var mı bir şey yok ki diye bazıları söyleyebiliyor. Sakin görmediğiniz bir Gizli felsefe belki de, de orada yazıyor yani hepsi felsefe olmuş, farklı bir ekol ama yani bu felsefe değil yani bir şey söylemesi imkansız. Ama geri gelenler, gelenler, bir şey sanki bunu söylemeyi hak görüyor. Şey. Yani, o yüzden bunca benimle yapılanmış Konuşmasında şey vardı. mı? Yani konuşmaya büyük bir Bakabildim İngilizcesinde çünkü Fransız konuşuyordum bu yüzden. Ee, şey soruyor yani yasayı herhangi bir yasayı, koymuş bir yasayı ve şu on yıl içinde bize Yani onun değişme hakkı baki. Yasanın değişme hakkı baki. Ama ilk anda konulduğu zaman ilk bir yasa, o ilk anda teorik bir devleti koruyor, o değişmezlik şeyini koruyor. Ama yine de değişimi açığtır. O zamanlar beğenme etkin bir şey yapmıyor mu değerlendiriyor? Değerlendiriyor. Yani boyut e, onunca uzak. Onu söylediniz mümkün. Ancak e, benim ortaklaştırdığım yanlar var. Öncelikle bunun ortaklaştırdığını yaptık. Sonraki e, seyirlerden şimdilik karar almalı, yasa ve siyayı koyarak bir e, seyredebilmek. Yapma iklimi şimdi ben seçim aldım. Evet. Ama şunu söyleyeyim, şimdi hep Kastriyans'ın e, felsefeyle e, politika, demokrasi değil. Tabi ki şeyler değil ama birbirine benzer ve yakın e, usullar taşıyor. Yani bir yasayı yaptığımızda. Yasa ile ilgili en şey o yasanın etrafında sırsız sorunlama ve yasanın meşruiyetinin de sırsızlığına, sırsız bir şekilde inanılmıyor oluşu. Nasıl ki perspektif en temel çıkış sorusu, arke sorusu. Arke, şeylerin kıtında ne var? Arkesin altında ne var? E bu bakın demokrasinin de sorusu, arkein sorusu. Yani dokunulamaz bir yandan o arke, demokraside bir şeyin arkesinde sorulabilir ve bunu her zaman sorma hakkında açılır. Yani meşru bir ülkesiyle felsefi sorgulama arasında bir boşluk ya da CHP bağlılığı bir yakınlık var. Yani arke sorusu o anlamda politik bir soru. Yani e, işte sizler sizde su diyorsunuz su deyince hani suyu oldu, benden bir ama su meselesini öyle anlatınca tabi ki bir yere oturmuyor biz i̇şte de Fakat bir şey ailesini sonra konulmuşa politik bir eğitimleridir. Yani su politiktir. <gülüyor> Çünkü şey... de kanalı değil Evet, baktığınızda ee, işte bu, bu, bu belirtmenin özelliğine kastörlüsü otomobil projesi tarihsel anlamda iki kere gerçekleştiğini düşünüyor ve üçüncü yaratılmasının görev olduğu asla altı günahda ve modernitede ve bu iki projelerin sonunluk geldiğini e, biliyoruz zaten yani modern item projesi şeklinde şekilde tamam ve üçüncü bir otomobil projesi şanslı verenisi yok. Antik Yunan'daki meselede gördük bir model değil kesinlikle. Antik Yunan'da çıkışa dair, oradaki rol oynamaya dair felsefe ve demokrasinin bir ortaklığı söz Çünkü nasıl ki Pers bir erkeğin sözünü sorguluyor ve demokraside bu arama yasa niye var? Yasa niye? Bu yasalık bizim niyesin diyoruz. Bu yasayı kim yapıyor? Biz yapıyoruz diyor. Demokrasi böyle bir şey var. Ya yani yasının kim tarafından yapıldığı biliniyor ve bu sorgulanabiliyor. Bu sorulusu açık bir şey. Yani demokrasi bilisi, şey, bütün piyi içeriklerin ötesinde ve biçimsel anlamda var olan rejim arkasını sorgulamaya kapasiteler diyor. Bu yüzden zaten demokrasinin olmayan yerler bu tür sıkıntıları çok işgündür yani boş koşulsa değil. Aynı şey diğerlerde noktası ve farklı alanlar, Tersleyici ve farklı olan. Ama e, bir butonop eee bu tipe ki inverse, sabit inverse'ında bir iksel koşul bağlaması var. İlla şekilde e, bakıldığında tabi her sebe ama bir krisiyet olarak geliyor. Örneğin biladının demokrasiden çok rahatsızdır. Çünkü antik binan deneyimi de lazım. Biladının halistik denesi fikrimine Bazen böyle bir hata yapılabiliyor. Ee, tüm sakin bir tarihsel gelişim kendisi filozofların yazdıklarını mübarek düşünülüyor ama filozofların yazdıkları dışında bir yuvan var ve bir yuvan deneyi var geçişle yer geçişi demokrasi sülkesi hesabında eee görür ve yani sülkesi olarak da jeopolitik boyutu olarak demokrasi sülkesi yani, Bu çerçevede demek eee e, nasıl bir şey de artısı var. Politik sistemde parti söyleminden kurtulması otorite engeli olduğu kabulü biraz daha da bir şey var. olduğu yani daha fazla ilişki diyebiliyorsunuz. Yani genelde yapamayız ama yani şey sadece öğrenme kısımda yani demokrasinin koşullarıyla felsefenin koşulları arasında bir şekilde bağlantı. Alman romantizminde var o. İçe dönüş, içe kapanış. Almanya'daki baskı yüzünden entelektüellerin içe kapanışı. Mesela Beethoven'ın çıkışı. İş dünyanın araştırılışı Hegel'de. Dışa doğru ifade edemiyor çünkü Alman entelektüelleri. İçinin... Bütün Alman 18. 19. yüzyıl sensizlik iş dünyaya arıyor. Yani şimdi şey, siz iç dünyanın için Adorno'nun beğenmeyi de entegre açacak. O iç mekanla ilgili burcu, iç mekan var. Ondan da bakılabilir miyim? Ee, burada bırakmak tarafları çünkü bu dışarıdaki bölümde o kadar çok rahatsızlıca hale geldik ki o arada e, haftaya gitmiş olurdu Süleyman'ın işaretleri yani aslında çokça tarihsel şey transaksiyon söz Hocam bir düşünür olarak karşımda çıkıyor Faturalar. Eee finansal bu yetişebilmek e, olmak istemem. de bir beber, çıktığı beraber görüyorum. Yanlışlıkla görüyor olabilir. Ee, yani bu otonomi kavramı önerdiği yeni somucu daha mikro e, tabii ki bir önemsi yok. Bunun da vurguladığınız ancak daha mikro anlamına çekilmiş bir dirençler direnç hattı mı veya bir mücadele hattı mı öneriyor? Ee, bunu merak ettim hocam. Yani zaten bilen pratikler gibi yerleştirme yatarak kolay. Yani kesinlikle özgürlük bir, bir şey. ...birleri mücadelesiyle ilgili tarzından durduğumuz dedikleriz ama... ...bu örgütlüğün önceden resimci bir kitabı yok. Yeride denici örgütlerden modern Bunu mutlaka bir daralık içerisinde... ...çıkılacak ilgili konularla ilgili E-DOS'ları yapmak daha doğrulmuş. Bu E-DOS'ları bir konu olsun parti o politikasının temel varı federalizme doğru gele geçmekle gerçek Yani yeni solun bütün kollarını e, görmemiz mümkün. Yani e, ekoloji çağrıcısı, barış mücadelesi, partisvara eee farklı derslerde öne çıkabilecek öyle bir geren bir siyasi düşünme tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Partişinde bir parti bunun e, aslında bu aslında basitinden bir çakı yani, bence daha yakın yani, Çünkü e, yani bir kaba teoloji daha incelmiş bir halidir. Yani daha yeni şeyler ve yeni kabağınlarla durdunanın bir hale gelmesidir. <gülüyor> parça parçalayan hikârelendiği daha da geliştirelim. Tabi tavrı unutmayın. Evet. Öluntmayı öyle yapalım. Evet. Yani illa onun yerine böyle bir diye. Yani illa olan bir yer. Evet. İstim etsinler. İstim etsinler. İstim etsinler. İstim yani eee minikleştirlerine karşı baskıyı artan çıkarmakla birlikte şehir yani eee minik dışı müşterileri şey 2. minik dışı müşterilerini hala eee Çünkü oluş bu tekrar eee yani şehirde bir eee oturum projesi sadece kişi işte diyelim özgürleştirilmesiyle gerçekleştirecek bir şey evet. Mutlaka tarihsel, okumsal bir e, görüşümü de içermek zorunda. Yani sadece o e, ilişkili ile ilişkili düzenleyerek herhalde aslında daha büyük alanları yani var. Sadece bu teknik başkırı konumuz, yazısız, bilgi de oldum. gerçekten risklerinizde e, çözemeyeceğimiz bir farklı daha Daha büyük bir haklı var. Evet ama ya, burası ben bir konu denileştirebilecek bir var. Evet. Yani şey müsaade bir bilinç versmesi gibi bir mektup geliyor. Çünkü bilinci, ama cihazında bilinç, bilinç dayanması yok. Burada ee, yani bilinçler ama olabiliyor? Bilinçlerinin e, herhangi bir reçetesi önceden sahip olmuş durumda. Mesela bu çok temel bir farklılık. Herhangi bir reçetem yok. Herhangi bir şekilde işte bunun. E, İçmen e, o içeriye dair herhangi önceden eh, belirtilmiş şekiller kullanırsa praksis içerisinde yola çıkarak uyuşarlar. Ne olacak? daha bir zaten <gülüyor> politik dediğimiz şeyi ekistemiz olmaz. O yüzden biz yasal kendisiyle karşı astırırız. Çünkü politikada böyle bir episteme onun teşhine yoksalarla ve herkese <gülüyor> şekillendiği için değil. E, olsa olsa bir bilinçlenmeden söz edecekse bu praksis halinde bir bilinçlenme olabilir. Praksisi önceleyince yolun e, üstüne e, çıkarabilecek bir bilinç hiçbir bir zahmet. Yani böyle bir şekilde söylemek üzgünüm. Evet, soruma hala başlayalım. Ben evet, teşekkür ederim. Ee, Muhtama listesi herhalde.